Nisa suresinde bir ayet kerme. cenab Hak e, iman edenlere sesleniyor. Ya ey lezina amenu. Amenu billahi ve resulihî ve'l kitâbi'llezî nezzile alâ resulihî ve'l kitâbi'llezî enzile min Şimdi kaçıncı ayetmiş? O 136. ayet. Ya ey lezina amenu. Ey iman edenler, amenû billahi Allah'a iman edin ve resulihî peygamberine iman edin ve'l kitâbi'llezî nezzile Peygamber'in indirdiği kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e iman edin. böyle kitab-ı leziye en Önceden indirilen kitaplara da iman edin diyor. Şimdi iman edenlere iman edin demek, imanınızı koruyun, imanınızı devam edin, imanınızı muhafaza edin demektir. Şimdi bu ayet-i kerime, kerimeyi şöyle anlayanlar da olmuş. Bu ayet-i kerime gerçekten müminlere değil de, kalbiyle inanmadığı halde, diliyle inandığını söyleyen mümin görünen münafıklara hitap ettiğini ey dilleriyle iman edenler ancak kalpleriyle iman etmeyenler gerçekten Allah'a iman, iman edin, edin. Peygamberine iman edin, kitabına iman edin denmiş olur diyenler var ise de benim kanaatim böyle değil. Yani bu ayet münafıklara değil, doğrudan doğru müminlere hitap ediyor ve müminlerin imanlarını korumalarını istiyor. Bunun başka delilleri var. Mesela Ali İmran sonrasında Cenab-ı Hak yine müminleri hitap ediyor. ya يَا يَا لَذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ يَا يَا يَا لَذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ قَتُقَاتِهِ وَلَا Ey müminler! Zannediyorum Ali İmran 103. ayet-i Ey iman edenler! Layık ve çiğle, hakkıyla gerçek anlamda Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun, mutlaki insan olun. Ve ancak Müslümanlar olarak ölün diyor Cenab-ı Hak. Müslüman olarak ölün ne demek? Yani imanınızı muhafaza heh, etmeye çalışın. İmanınızı koruyun, Müslümanca yaşayın ve son nefesinize kadar imanınızı muhafaza edin ve mümin olarak ölün. Mümin olarak ölürseniz dünya sınavını kazanmış olursunuz. İmanla gidersiniz, ahirette yüzde yüz, binde bin mutlaka cenneti kazanmış olsunuz. Veler ki günahınız bile olsa eğer Allah hakkıyla ilgili bir günahsa Rabbim bunu dilerse yaaf ölüme yaşa ve yazım menşe ayet kırmızılı olduğu gibi Allah dilediğini azap eder, Allah dilediğini bağışlar. Dünyada Allah tevbeden her kulunu hangi günahı işlerse işlesin tevbesini kabul eder, affeder. Ama kafir olarak ölürse, müşrik olarak ölürse, münafık olarak ölürse Allah artık onları ayrı da affetmez, onlara cehenneme atar. Ama mümin olarak ölürse bu arada günahı da varsa, diyelim ki namazında eksiği varsa, orucunda eksiği varsa Allah isterse onları kendi lütfu keremiyle affedebilir. Hiç ceza vermeden cennetine koyabilir. Kul hakkı varsa tabii o da hesaplaşma olacak. Eğer affetmezse şefaat eden de olmazsa cezasını çeker ama neticede mümin olarak ölmenin mükafatı olarak cennet mutlaka gidiyor. cennete gider. Dolayısıyla <gülüyor> Aziz kitabımız, Yüce kitabımız, Kerim kitabımız, Kur'an-ı Kerim konularına göre tertip edilmiş bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir, iki, bir konu farklı surelerde anlatılır. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin Kur'an bütünlüğü içerisinde başka ayetlere de dikkate alarak anlamamız gerekir. gerekir. Dolayısıyla mesela işte Alimran İmran Suresi'ndeki sözüne ettiğim ayet ile Nisa Suresi'ndeki bu ayeti birlikte okuduğumuz, birlikte anlamaya çalıştığımız zaman, iman edenlere iman edin diye Rabbimizin emir buyurmasının anlamı efendim imanınızı koruyun, imanınızı muhafaza edin demektir. Yani bunu böyle anlamamız gerekiyor.